Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Greenpeace, Amerika Birleşik Devletleri ofisinin hazırladığı yeni rapora göre Apple, Google, Facebook ve Switch gibi markalar enerji tüketimini %100 yenilenebilir enerji kaynaklarından almak için önemli adımlar atarken Netflix, Amazon ve Samsung ise geride kalıyor. Temiz tıklama yani Clicking Clean, Who is Winning the Race to Build a Green Internet raporu en popüler 70 internet sitesi ve uygulamanın veri merkezlerinin enerji ayak izine ortaya koyuyor. Greenpeace Amerika Birleşik Devletleri IT analist sorumlusu Gary Cook, Amazon yenilenebilir enerji konusunda ne kadar iddialı olsa da enerji uygulamaları hakkında müşterilerini bilgilendirmiyor. Bu endişe verici çünkü Amazon kirli enerji kaynaklarının hakim olduğu piyasalara açılmaya başlıyor dedi. Kuzey Amerika'nın internet trafiğinin 3'te 1'ine hakim olan ve video yayın servisiyle Küresel veri talebinin büyük payına sahip olan Netflix rapora göre en büyük veri ayak izi olan şirketlerden biri. Netflix 2015'te karbon ayak izini tamamen dengeleyeceğini açıklamıştı. Fakat yapılan inceleme yalnızca karbon dengeleme veya bağımsız yenilenebilir enerji kredileri gibi yenilenebilir enerji yatırımlarına katkısı sınırlı olan önlemlere başvurduğunu ortaya koyuyor. Cook Apple, Facebook ve Google gibi Netflix de internet dünyasının en büyük şirketlerinden biri olarak enerji kaynaklarının kullanımı konusunda etkili. Netflix büyürken gücünü kirli fosil yakıtlardan değil, yenilenebilir enerji kaynaklarından alma konusunda sorumluluk alarak liderlik göstermeli dedi. Raporda ilk defa Tencent, Baidu ve Alibaba ve Never gibi dünyaya açılan Asyalı dev teknoloji şirketleri de incelemeye alındı. Bu bölge yenilenebilir enerji taahhütleri konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin oldukça gerisinde diyor Greenpeace. Greenpeace Doğu Asya kıdemli iklim ve enerji kampanyası sorumlusu Jude Lee, Amerika'daki lider teknoloji şirketleri temiz enerjinin hem çevreye hem de işletmeye faydalı olabileceğini gösterdi. Doğu Asyalı şirketler de artık bu gerçeği kabul edip adım atmalı dedi. 20'ye yakın IT şirketi %100 yenilenebilir enerji kullanımına taahhütü verdi. Bu yıl rapora yeni giren Switch, aktif destek ve dikkatli satın alma politikalarıyla bütün veri merkez filosuna yenilenebilir enerjiye geçirerek değerlendirmeye giren veri merkezleri arasında hızla ilerliyor. IT endüstrisinin enerji ayak izi 2012 yılında küresel elektrik kullanımının %7'sine tekabül ediyordu. Küresel internet kullanımı arttıkça bu rakamın 2017'de %12'ye ulaşacağı öngörülüyor. 2015'te küresel internet trafiğinin %63'üne video yayını hakimken 2016'da Cisco Network internet trafik analizine göre 2020'ye kadar bu rakam %80'e ulaşacak gibi görülüyor. Greenpeace IT sektörünün enerji performansını 2009 yılından bu yana takip ediyor. Greenpeace bütün büyük internet şirketlerinden aşağıdaki maddeleri talep ediyor. Gücünüzü %100 yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edeceğinize dair uzun vadeli taahhüt verin. Müşterilerin, yatırımcıların ve paydaşların bu hedefe doğru ilerleyişinizi takip edebilmesi için IT enerji performansınız, elektrik kaynağınız ve kaynak tüketiminiz Konusunda şeffaf olun, yenilenebilir enerji tedariğini arttıracak satın alma ve yatırım politikalarının yanı sıra devlet kurumları ve enerji tedarikçileriyle ilişkilerinizde yenilenebilir enerjilerin savunuculuğunu ve öncülüğünü üstlenmeyi de kapsayan stratejiler geliştirin. Munzur Vadisi'nin Dünya Kültür Mirası listesine alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yaptığı başvurusu reddedilen Tunceli Barosu, Ankara İdare Mahkemesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı hakkında dava açtı. Tunceli Barosu Başkanı Barış Yıldırım imzasıyla yapılan yazılı açıklamada daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapılan Munzur Vadisi'nin Dünya Kültür Mirası listesine eklenmesi başvurusunun reddedildiğini hatırlattı. Yıldırım'ın açıklaması şöyle. Tunceli ili Merkez ilçesi ile Ovacık ilçesi sınırları dahilinde uzanan Munzur Vadisi'nde 42 bin hektarlık bir alan Bakanlar Kurulu tarafından 1971 yılında Milli Park olarak ilan edilmiştir. Bu bölgenin Milli Park olarak ilan edilmesinde akarsu kaynakları, endemik bitki türleri ve hayvan türleri, yaban hayvan varlığı, tabiat özellikleri, tabiat güzellikleri gibi etkenler rol oynamıştır. Munzur Milli Parkı florasında hali hazırda 1600 adet bitki türü saptanmış olup bunlardan %18'i Munzur'a endemik türlerden oluşmakta. Munzur Milli Parkı faunasında bulunan çengel boynuzlu keçi, bezuar isimli dağ keçisi, urkeklik, kırmızı benekli alabalık Munzur'a öndemek türlerdendir. Belirtmek gerekir ki yakın zamana kadar neslinin tükendiği değerlendirilen Anadolu parsının Munzur havzasında yaşadığına dair ...işaretler ve akademik tespitler bulunmaktadır. Kısaca, Munzur Vadisi Milli Parkı flora ve fauna açısından eşsiz endemik türlere sahip olup... ...tabiat özellikleri ve güzellikleri de, de önemli bir sahadır. Munzur Vadisi, bilim veya muhafaza açısından istisnai evrensel değeri olan... jeolojik ve fizyografik oluşumları barındırdığı gibi... ...tükenme tehdidi altındaki hayvan ve bitki türlerinin yetiştiği kesinlikle belirlenmiş bir alandır. Munzur Vadisi'nin bilim, muhafaza ve doğal güzellik açısından istisnai evrensel değerleri bulunmaktadır. Munzur Vadisi Milli Parkı'nın dünya kültürel ve doğal mirasın korunmasına dair sözleşme hükümleri gereğince listeye girebilmesi için Dünya Kültür Mirası Komitesi'ne sunulması gerekmektedir deniyor bu açıklamada. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin Geleceği